Ateş Piramidi Arthur Mayhun Seslendiren Akın Altan 1. Okbaşı Perili mi dediniz? Evet, perili. Üç yıl önce sizi gördüğümde, batıdaki yerinizin çepeçevre eski ormanlarla, kubbeli vahşi tepelerle ve engebeli bir araziyle çevrili olduğunu anlattığınızı unuttunuz mu? Londra'nın telaşlı uğultusunu ve trafiğin gürültüsünü dinleyerek masamda otururken bu manzara Büyüleyici bir resim gibi hiç aklımdan çıkmadı. Sahi, ne zaman geldiniz kente? Doğruyu söylemek gerekirse, Dyson, trenden henüz indim. Bu sabah erkenden istasyona gidip, 10.45 trenini yakaladım. Bana uğramış olmanıza çok sevindim. Son karşılaşmamızdan bu yana ne yaptınız bakalım? Henüz bir bayan Vaan yok sanırım. Yok, dedi Vaan. Sizin gibi bir münzeviyim hala. Sağda solda sürtmekten başka bir şey yapmadım. Van, piposunu yakmış bir koltuğa oturmuştu. Yerinde duramıyor, boyuna kıpırdanıyor, şaşkın ve huzursuz etrafına göz gezdiriyordu. Konuğu içeri girip bir koluyla şefkatle çalışma masasına yaslanıp el yazması yığınına dokunduğunda Dyson sandalyesini döndürmüştü. ''Siz hala aynı işlemi meşgulsünüz.'' dedi Van, kağıt yığınlarını ve ağzına kadar dolu çekmeceleri işaret ederek. ''Evet, fuzuli bir edebiyat uğraşı. Simya gibi aslı esası olmayan.'' Ve bir o kadar da eğlenceli bir uğraş. Her neyse, herhalde bir süre kalmak için gelmişsinizdir kente. Bu gece ne yapalım? Şey, ben daha çok birkaç gün geçirmek üzere benimle Batı'ya gelmenizi isterdim. Eminim bu size çok iyi gelecektir. Çok kibarsınız, Van. Ama Londra, Eylül'de bırakılmayacak kadar güzeldir. Dor, geçen sene gördüğüm Oxford Street'ten daha güzel ve daha gizemli bir şey resmedemezdi. Alev alev bir gün batımı ve sıradan bir caddeyi uzaklardaki bir hayal kentine giden bir yola dönüştüren Mavisiz. Yine de benimle gelmenizi isterdim. Tepelerimizde dolaşmaktan çok hoşlanırdınız. Bu şamata gece gündüz sürer mi? Bu durum beni çok şaşırtıyor. Bu gürültüde nasıl çalıştığınızı merak ediyorum. Ormanın ortasındaki eski evimin huzurlu ortamında çok eğleneceğinizden eminim. Van yeniden piposunu yaktı ve ikna çabalarının bir işe yarayıp yaramadığını görmek için endişeyle Dyson'a baktı. Ama bilim adamı gülümseyerek ve içinden caddelere bağlılık yemini ederek başını salladı. "Pinayartamazsınız," dedi Dyson. "Haklı olabilirsiniz. Belki de size taşranın huzurundan söz etmem yanlıştı. Orada bir facia meydana geldiğinde bu tıpkı havuza atılan bir taş gibi etki yapar. Su sanki bir daha hiç durulmayacakmış gibi" Karışıklık dalgaları genişler de genişler. Sizin olduğunuz yerde hiç facia yaşandı mı? Bunu söylemek biraz zor. Ama bir ay kadar önce olan bir olay, beni oldukça rahatsız etti. Kelimenin alışıldık anlamıyla bir facia sayılabilir de, sayılmayabilir de. Nasıl bir olaydı? Kızın biri oldukça gizemli sayılabilecek bir şekilde ortadan kayboldu. Kızın ailesi, Trevor'lar, Hali vakti yerinde çiftçiler ve ailenin büyük kızı olan Eni tam bir köy güzeliydi. Kız gerçekten de dikkati çekecek bir güzelliğe sahipti. Bir gün Eni kendi toprağını ekip biçen bir dul olan teyzesini ziyaret etmeyi düşündü. İki ev birbirinden 5-6 mil uzaklıktaydı. Annie, annesiyle babasına tepelerin üzerinden geçen kestirme yoldan gideceğini söyleyerek yola çıktı. Kız ne teyzesinin yanına ulaşabildi ne de bir daha onu gören oldu. Birkaç kelimeyle olay böyle. Ne kadar olağanüstü bir şey. Sakın tepelerde kullanılmayan bir maden ocağı olmasın. Uçurum falan gibi korkunç bir şeye rastlamadınız ya. Hayır, kızın tutmuş olması gereken yolun üzerinde hiçbir tuzak falan yok. Bu yol, vahşi görünüşlü, çıplak tepelerden geçen, yol demeye bin şahit ister bir patika. İnsan, bu patikada hiçbir Allah'ın kuluna rastlamadan milllerce gidebilir. Ama tamamen emniyetlidir. Peki bu konuda insanlar ne diyor? Kendi aralarında saçma sapan konuşuyorlar. Benimki gibi sapa bölgelerde İngiliz rençmerler bir bilseniz ne kadar batıl inançlıdırlar. İrlandalılardan beterdirler. Bir de ağzı sıkıdırlar ki sorma. Peki ama ne diyorlar? Zavallı kızcağız sözde perilerle gitmiş ya da periler tarafından alınmış. İşte böyle ipe sapa gelmez şeyler. Diye devam etti Vaughan. Durum gerçek bir facia olmasa insan bunlara güler. Dyson ilgilenmişe benziyordu. Evet, dedi. Elbette periler bugünlerde kulağa oldukça tuhaf geliyor. Peki polis ne diyor? Sanırım onlar bu peri varsayımını kabul etmiyorlardır. Hayır ama polis bu işte oldukça kabahatli gibi görünüyor. Benim korktuğum şey Annie Trevor'ın yolda bazı serserilerin eline düşmesi ihtimali. Town bildiğiniz gibi büyük bir liman ve yabancı gemicilerin en berbatları zaman zaman gemilerinden kaçıp kırlarda serserilik ediyorlar. Garcia adlı bir İspanyol gemicinin beş para etmez bir takım şeyleri yağmalamak için bütün bir aileyi katletmesinin üzerinden çok uzun yıllar geçmedi. Bu adamların bazılarına insan bile denmez ve ben kızcağızın başına fena bir iş gelmiş olmasından müthiş korkuyorum. Peki, kırlarda dolaşan yabancı bir gemici gören kimse var mı? Hayır, kesinlikle yok. Taşralılar görünüş ve kıyafeti azıcık sıra dışı olanları hemen fark ederler. Yine de benim kuramım akla yakın tek açıklama gibi görünüyor. Üzerinde duracak kadar veri yok, dedi Dyson düşünceli bir şekilde. Sanırım bir aşk meselesi ya da buna benzer bir şey yoktur. Hayır, bununla ilgili en ufak bir ipucu yok. Eni hayatta olsaydı annesine haberdar etmenin bir yolunu eminim bulurdu. Elbette, elbette. Yine de kızın hayatta olması ama henüz dostlarıyla ilişki kurma fırsatı bulamamış olması da pek aile olası. Bütün bunlar sizi oldukça rahatsız etmiş olmalı. ''Elbette rahatsız etti. Gizemlerden, özellikle de bir dehşeti gizliyor olabilecek gizemlerden nefret ederim. Ama açık sözlü olmak gerekirse, Dyson, bir itirafta bulunmak istiyorum. Ben buraya tüm bunları anlatmak için gelmedim.'' ''Elbette değil.'' dedi Van'ın rahatsız tavırlarına şaşıran Dyson. ''Siz buraya daha neşeli konularda çene çalmaya geldiniz.'' ''Hayır, öyle de değil. Size anlattığım şey bir ay kadar önce oldu.'' ''Beni şahsen etkileyen bir şey ise son birkaç gün içinde oldu ve doğruyu söylemek gerekirse kente bana yardım edebileceğiniz düşüncesiyle geldim. Son karşılaşmamızda bana anlattığınız ilginç vakayı anımsıyorsunuzdur. Şu gözlük imalatçısı hakkında bir şeydi.'' ''Ah, elbette anımsıyorum. O zaman göstermiş olduğum ferasetten çok gururlanmış olduğumu biliyorum. Polisin bugün bile neden öyle garip sarı gözlüklere gereksinim duyulduğu konusunda hiçbir fikri yok.'' Ama, Van, gerçekten çok kötü görünüyorsunuz. Umarım ciddi bir şey yoktur. Hayır, sanırım biraz abartıyorum ve yeniden güvenimi kazanmama yardım etmenizi istiyorum. Ama olanlar çok tuhaf. Peki, ne oldu? Eminim, bana güleceksiniz. Ama hüküm şöyle. Arazimden, daha doğrusu, mutfak bahçesinin duvarı dibinden geçen bir yol olduğunu söylemeliyim. Pek fazla insanı kullandığı bir yol değildir. Ara sıra oduncunu biri oradan geçmeyi yeğler, ve köyden okula giden 5-6 çocuk günde 2 sefer bu yoldan geçerler. Birkaç gün önce kahvaltıdan önce oralarda dolaşıyordum. Bir ara bahçe duvarındaki büyük kapının tam yanında pipomu doldurmak için duracak oldum. Orman size söylemeliyim ki duvarın birkaç adım yakınına kadar gelir ve size sözüne ettiğim yol ağaçların gölgeleri arasından geçer. Pipomdan nefesler çekerken tatlı tatlı esen yerden korunmak için gözlerim yerde orada durdum. Sonra bir şey dikkatimi çekti. Tam duvarın dibinde, kısa çimenlerin üzerinde çok sayıda çakmak taşı belli bir şekil oluşturacak şekilde dizilmişti. Şöyle bir şey. Bay Van, bir kalem alarak bir kağıt parçasının üzerine birkaç darbeyle bir şekil çizdi. Görüyorsunuz ya, diye devam etti Vaan. Kağıdın üzerinde gösterdiğim gibi, birbirine eşit aralıklarla düzenli atlar halinde dizilmiş, sanırım 12 çakmak taşı vardı. Bunlar uçları sivri taşlardı. Ve sivri uçların hepsi aynı yöne bakıyordu. ''Evet'' dedi Dyson, pek fazla ilgilenmeden. ''Herhalde sözüne ettiğiniz çocuklar okuldan dönerken orada oynamış olmalılar. Çocuklar, biliyorsunuz, midye kabuklarıyla, çakmak taşlarıyla, çiçeklerle ya da yolda ne bulurlarsa onlarla böyle şeyler yapmaya bayılırlar.'' Ben de öyle düşündüm. Bu çakmak taşlarının bir desen oluşturacak şekilde dizilmiş olduklarını gördüm. Ve yoluma devam ettim. Ama... Ertesi sabah yine aynı yoldan geçerken, ki bu benim her zaman yaptığım bir şeydir, yine aynı yerde çakmak taşlarıyla yapılmış bir desen buldum. Bu seferki gerçekten ilginç bir desendi. Hepsi bir merkeze doğru uzanan, tekerlek parmakları gibi bir şey ve merkezinde kase gibi bir şey vardı. Hepsi de, anlayacağınız gibi, çakmak taşlarıyla yapılmıştı. ''Haklısınız.'' dedi Dyson. ''Oldukça tuhaf görünüyor ama...'' Taşlarla yapılan bu tuhaflıktan şu sizin yarım düzine okul çocuğunuzun sorumlu olduğu hala düşünülebilir. Meseleyi çözmeye karar verdim. Çocuklar her sabah kapının önünden beş buçukta geçerler. Saat altıda oradan geçtim ve taşları sabah bıraktığım gibi buldum. Ertesi gün yediye çeyrek kala ayaktaydım ve her şeyin değişmiş olduğunu gördüm. Çimenlerin üzerine taşlardan bir piramit yapılmıştı. Bir buçuk saat sonra çocukların gelmekte olduklarını gördüm. Çocuklar. Oradan sağa sola bakmadan geçtiler. Akşam çocukların evlerine dönüşlerini izledim. Ve bu sabah altıda kapıya vardığımda beni bekleyen yarım ay gibi bir şey buldum. Demek ki dizi şöyle devam ediyor. İlkin, düzenli çizgiler, sonra tekerlek parmağı ve ortasında bir kase, daha sonra piramit ve nihayet bu sabah da yarım ay. Sıra böyle değil mi? Evet, böyle. Ama bilseniz bundan ne kadar rahatsız oldum. Çok saçma gelecek ama burnumun dibinde bir tür haberleşme yapıldığını düşünmeden edemiyorum. Bu da çok rahatsız edici bir şey. Ama korkmanızı gerektiren ne var? Düşmanınız var mı? Yok ama bazı değerli sofra takımlarım var. O zaman hırsızlıktan mı korkuyorsunuz? Dedi Dyson çok ilgilendiğini vurgulayan bir ses tonuyla. Ama komşularınızı tanıyorsunuzdur. Aralarında kuşkulanmayacak birileri var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Ama gemiciler konusunda size anlattıklarımı anımsarsınız. Hizmetçilerinize güveniyor musunuz? Kesinlikle. Sofra takımı hazine odasında muhafaza ediliyor. Eskiden beri ailede çalışan Ketüda'dan başka anahtarın yerini bilen yok. Bu cihetten korkacak bir şey yok. Ama çok miktarda gümüşüm olduğunu herkes biliyor. Ve taşralılar dedikoduya çok düşkündürler. Bu şekilde gümüşlerin varlığı hiç istenilmeyecek kişilerin kulağına ulaşmıştır.'' Evet ama bu hırsızlık kuramında aklıma yatmayan bir şeyler olduğunu itiraf etmeliyim. Kim kime işaret veriyor? Bu açıklama bana pek kabul edilebilir gibi görünmedi. Sofra takımıyla çakmak taşı işaretler ya da her neyseler. Onlar arasında bir bağlantı kurmanızın nedeni nedir? Kasenin şekli, dedi Van. İkinci Charles döneminden kalma çok büyük ve çok değerli bir punç kasesine sahip bulunuyorum. Kabartmaları gerçekten nefis. Ve bu şey dünya kadar para eder. Size tanımladığım şekil tam olarak bu kâsenin biçimindeydi. Gerçekten tuhaf bir tesadüf. Peki diğer şekillere ya da desenlere ne demeli? Piramite benzer bir şeyiniz yok, değil mi? Oh, bunu daha da tuhaf bulacaksınız. Tesadüf bu ya. Punç kase'm nadir bir kepçe takımıyla birlikte piramit biçimde maum bir kutuda duruyor. Kutunun dört yanı tepeye doğru eğimle daralarak yükseliyor. İtiraf edelim ki bütün bunlar fazlasıyla merakımı çekti, dedi Dyson. Bu halde devam edelim. Diğer işaretlere ne diyorsunuz? Ordu diyebileceğimiz ilk işaretle, Hilal ya da Yarımaya, o ikisine bir anlam veremedim. Ama gördüğünüz gibi yine de endişelenmemi gerektirecek nedenler var. Bu eski sofra takımının herhangi bir parçasını yitirmek beni fazlasıyla üzer. Onlar kaç kuşaktır ailemin. Bazı alçakların beni soymaya niyetlendikleri, ve her gece aralarında işaretlerle haberleştikleri fikrini aklından çıkaramıyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse, dedi Dyson. Ben de bir anlam veremedim. Ben de sizin kadar karanlıktayım. Kuramınız elbetteki mümkün olan tek açıklama gibi görünüyor ama üstesinden gelinmesi gereken çok büyük güçlükler var. Sandalyesinde geriye yaslandı ve iki adam bu kadar tuhaf bir problem karşısında şaşkınlığa düşmüş vaziyette kaşlarını çatarak birbirlerine baktılar. Aklıma gelmişken Dedi uzun bir suskunluktan sonra Dyson. Sizin oraların jeolojik oluşumu nedir? Bay Van, bu soruya çok şaşmışa benziyordu. Eski kırmızı kum taşı ve kireç taşı sanırım, dedi. İçerisinde kömür bulunan tabakaların ötesindeyiz, biliyorsunuz. Kum taşında da kireç taşında da çakmak taşı olmadığı kesin. Hayır, civarda hiç çakmak taşı görmedim. Bunun bana biraz tuhaf geldiğini itiraf ederim. Bence de tuhaf. Bu çok önemli. Yeri gelmişken, desenleri yapmada kullanılan çakmak taşlarının boyları ne kadardı? Birini yanımda getirmiş bulunuyorum. Bu sabah aldım onu. Yarım aydan mı? Evet, işte. Ucuna doğru incelen 7-8 cm uzunluğunda küçük bir çakmak taşı uzattı. Van'ın elinden çakmak taşını alırken, Dyson'ın yüzü heyecanla ışıldadı. Memleketinizde, dedi kısa bir an sessiz kaldıktan sonra, ''Bazı ilginç komşularınız var.'' Kapalarında sizin punç kasesinizle ilgili bir tasarı olabileceğini pek sanmıyorum. Bunun Antikite'nin çok eski debirlerine ait bir çakmak taşı, ok ucu, hem de eşsiz türde bir ok ucu olduğunu biliyor musunuz? Dünyanın her tarafında ok ucu numuneleri gördüm. Ama bunu çok özel kılan bazı özellikleri var. Piposunu masanın üzerine bırakıp bir çekmeceden bir kitap çıkardı. Kestletown'a giden 545 direnine yetişecek kadar zamanımız var. Dedi. 2. Duvardaki Gözler Bay Dyson, dağ havasını derin derin içine çekti ve çevresindeki manzarayı büyülenmişçesine seyredaldı. Sabahın çok erken saatleriydi ve evin önündeki taraçada duruyordu. Va'nın ataları, evi büyük bir tepenin alt yamacında üç taraftan çevriliyen eski ve sık ağaçlı bir ormanın duldasında inşa etmişlerdi. Güneybatı yönündeki dördüncü taraf, bir derenin gizemli kıvrımlar çizerek aktığı, koyu renkli ve parıl parıl yanan kızıl ağaçların dereyi göz alabildiğini izlediği bir vadiye doğru hafif bir meyille uzanıyordu. Bu korunaklı yerdeki taraçada hiç esinti yoktu ve daha uzaklardaki ağaçlarda kıpırtısızdı. Bir tek ses bozuyordu sessizliği. Dyson, aşağılarda bir yerde derenin çağaldadığını, berrak ve parıldayan suyun taşlara çarparak dalgalandığını, derin karanlık havuzlara dalarken fısıldayıp mırıldandığını duyuyordu. Akıntının öte yanında, evin hemen alt tarafında, orta çağdan kalma kemerli, payandalı, gri renkli bir taş köprü görülüyordu. Köprünün öte tarafında, yer yer koyu renkli ağaçlarla ve ağaç yüksekliğinde çalılarla kaplı, aralarında gri renkli çimen keseklerinin ve kimyerleri solup altın rengine bürünmüş, küme küme büyük eğrelti otlarının göze çarptığı, Kale burcunu andıran yüksek tepeler yeniden yükseliyordu. Dyson kuzeye ve güneye çevirdi bakışlarını. Yine tepelerin oluşturduğu duvarı, yaşlı ormanları ve aralarını dolduran buharı gördü. Kurşuni bir gökyüzü altında sessiz ve büyülü bir havada her şey gri ve kasvetli görünüyordu. Bayvan'ın sesi sessizliği bozdu. ''Bu kadar erken kalkamayacak kadar yorgun olacağınızı sanıyordum.'' dedi. ''Görüyorum ki manzaranın tadını çıkarıyorsunuz.'' Çok nefis değil mi? Ama yaşlı Merrick Van'ın evi inşa ederken manzarayı düşünmüş olduğunu pek sanmıyorum. Acayip gri eski bir yer değil mi? Evet ama çevreye ne kadar da uyuyor. Gri tepelerle aşağıdaki gri köprünün bir parçası gibi görünüyor. Korkarım ki sizi aldatıcı görünüşler yüzünden buraya getirdim Dyson, dedi Van, taraçada aşağı yukarı yürümeye başladıklarında. Oraya bu sabah da gittim. Ne işaret vardı ne bir şey. ''Öyle mi? Bir de beraber gidelim bakalım.'' Çoban püskülü fundalıkları arasındaki patikadan çayır boyunca yürüyüp evin arkasına dolandılar. Orada Van, vadiye aşağı giden ve ormanın ötesinde dağlara doğru tırmanan yolu işaret etti. Şimdi bahçe duvarının dibinde kapının yanındaydılar. ''İşte burasıydı.'' dedi Van, çimen kesekleri arasında bir noktayı işaret ederek. ''Çakmak taşlarını ilk gördüğüm gün tam sizin durduğunuz yerde duruyordum. O gün... Benim adlandırmamla, orduyu, sonra kaseyi, sonra piramidi, dün de yarım ayı buldunuz. Ne tuhaf bir taşmış şu, diye devam etti. Duvarın dibindeki çimenler arasından dışarı fırlamış eski bir kireç taşı bloğu işaret ederek. Cüce bir sütuna benziyor ama sanırım doğal olmalı. Aa evet, sanırım öyle olmalı. Ama yine de başka bir yerden buraya getirilmiş olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim altımız kırmızı kum taşı. Herhalde daha eski bir binada temel taşı olarak kullanılmıştır. Çok muhtemel. Dyson bakışlarını yerden duvara ve bulundukları yeri güpe gündüz karartan, sık ağaçlı ormana doğru çevirerek çevresini dikkatle gözetliyordu. Şuraya bak, dedi Dyson sonunda. Bu sefer kesinlikle çocukların işi olmalı. Şuna bak. Dyson aşağı doğru eğilmiş, yıllanmış tuğla duvarın donuk kırmızı yüzeyine dikkatle bakıyordu. Van yaklaşıp, Dyson'ın parmağıyla gösterdiği yere baktı ve koyu kırmızı tuğla yüzeyindeki soluk bir işareti güç bela seçebildi. ''Nedir bu?'' dedi. ''Ben pek anlam veremedim. Daha yakından bakın. Görmüyor musunuz? Bir insan gözü çizilmeye çalışılmış. Şimdi anladım ne demek istediğinizi. Gözlerim çok keskin değil. Evet, evet, kuşkusuz dediğiniz gibi. Bir göz yapılmak istenmiş. Çocuklar okulda öğrenmiş olmalılar böyle göz çizmeyi. Ama oldukça tuhaf bir göz.'' ''Nasıl da bademe benziyor. Fark ettiniz mi? Tam bir Çinli gözü.'' Dyson, gözleriyle duvarı yeniden taradı ve daha iyi inceleyebilmek için dizlerinin üzerine çökerek, yetkinleşmemiş sanatçının eserine uzun uzun baktı. En sonunda, ''Bu kuş uçmaz kervan geçmez yerde bir çocuğun bir Moğol gözü çizmeyi nasıl akıl etmiş olduğunu bilmeyi çok isterdim.'' dedi. ''Biliyorsunuz, sıradan bir çocukla göz izlenimi çok farklıdır.'' Çocuk genellikle bir çember ya da çembere yakın bir şey çizer, ortasına bir nokta koyar. Hiçbir çocuğun gözün aslında böyle olduğunu hayal edeceğini düşünemiyorum. Geleneksel olarak çocuk sanatı böyledir. Ama bu badem gözlü şekil beni son derece şaşırttı. Belki de bakkal dükkanındaki bir çay kutusunun üzerinde bulunan yaldızlı Çinli adam resminden çıkarmıştır. Bunu da pek sanmıyorum ya. Peki ama bunun bir çocuk tarafından yapıldığından neden bu kadar eminsiniz? Neden olacak? Yüksekliğine bir baksanıza. Bu eski moda tuğlaların yüksekliği olsa olsa beş santimetredir. Ve yerden itibaren, tabir caizse, krukiye kadar yirmi sıra var. Bu da yaklaşık olarak bir metre kadar eder. Şimdi düşünün ki bu duvarın üzerine bir şey çizeceksiniz. Kaleminiz tam olarak gözünüzün hizasında bir yere değecektir. Bu da bir buçuk metreden fazla bir yüksekliğe eşittir. Bundan çok basit bir akıl yürütmeyle duvarın üzerindeki gözün on yaşlarında bir çocuk tarafından çizildiği sonucu çıkar. Haklısınız. Ben bunu düşünmemiştim. Bunu kesinlikle çocuklardan biri yapmış olmalı. Sanırım öyle. Ama yine de dediğim gibi şu iki çizgide ve göz bebeğinde çocukça olmayan çok garip bir şey var. Görüyor musunuz? Neredeyse oval. Bence bu şeyin çok eski, tuhaf bir havası ve pek hoş olmayan bir biçimi var. Aynı el tarafından çizilmiş yüzün tamamını görseydik, bundan hiç hoşlanmayacağımızı düşünmeden edemiyorum. Bununla birlikte bu çok saçma ve araştırmalarımızda daha fazla ilerleme kaydedemiyoruz. Çakmak taşlarının böyle birdenbire ardının kesilmesi çok tuhaf. İki adam eve doğru yürüdü. Verandaya girdikleri anda kurşuni gökyüzünde bulutlar aralanıp, Ötelerdeki boz tepelere gün ışığı düştü. Dyson, bütün gün derin düşünceler içerisinde evin etrafındaki tarlalarda ve ormanlarda gezinip durdu. Aydınlatmaya niyetlendiği durumların önemsizliği onu tam anlamıyla şaşırtıyordu. Ve ara sıra çakmak taşı okucunu cebinden çıkararak evirip çeviriyor, büyük bir dikkatle inceliyordu. Bu şeyde, müzelerde ve özel koleksiyonlarda gördüğü numunelerden tamamen farklı bir şeyler vardı. Bir defa şekli çok değişikti. Kenarları boyunca, bir süs olduklarını düşündüren iğne deliği kadar küçük noktalar vardı. Dyson böyle uzak bir yerde böyle şeylere kim sahip olabilir ve bu çakmak taşlarına sahip olan kim onları Van'ın duvarının dibinde böyle fantastik resimler yapmada kullanır diye düşündü. Bütün bu işin saçmanın daniskası olması fena halde zoruna gidiyordu ve aklına gelen bütün kuramların birbiri ardına çöpü boylaması üzerine ilk trenle Londra'ya dönmemek için kendini zor tuttu. Van'ın çok değer verdiği gümüş sofra takımını görmüş ve koleksiyonun en değerli parçası olan punç kasesini büyük bir dikkatle incelemişti. Gördüklerinden ve Ketuday'la yaptığı görüşmeden sonra Dyson, kasanın soyulması gibi bir tertibin olmadığına kesinlikle ikna oldu. İçinde kasenin muhafaza edildiği, yüzyılın başından kalma sağlam maun kutu bir piramiti fazlasıyla andırıyordu. Dyson, başlangıçta beceriksiz dedektif tavrını benimseyecek gibi olduysa da, biraz daha aklı selimle düşününce hırsızlık varsayımının kesinlikle söz konusu olamayacağına ikna oldu ve daha tatmin edici olasılıkların peşine düştü. Van'a civarda çingene olup olmadığını sorup romanların yıllardır yörede görülmedikleri yanıtını aldı. Bu yanıt Dyson'a oldukça ayağı kırıklığına uğrattı. Çünkü çingenelerin arkalarında garip hieroglifler bırakma alışkanlıkları olduğunu biliyordu. Sonra aklına gelen bir fikirle sevince boğuldu. Soruyu sorduğunda Eski moda ocağın yanında, Van'ın tam karşısında oturuyordu. Kuram'ın yıkıcılığından ürkerek arkasına yaslandı. ''Tuhaf ama'' dedi Van. ''Çingeneler bizi burada hiç rahatsız etmezler. Ara sıra çiftçiler uzak tepelerde ateş yakıldığına dair izler bulurlarsa da, bu ateşleri kimin yaktığı konusunda kimse bir şey bilmiyor. Herhalde çingenelerin işi olmalı. Hayır, böylesi yerlerde çingenelerin işi olmaz.'' Kalaycılar, çingeneler ve her türden gezginler yollardan ve çiftliklerden pek uzaklaşmazlar. Öf! Hiçbir anlam veremiyorum. Bu öğleden sonra çocukların geçtiğini gördüm. Dediğiniz gibi sağa sola bakmadan doğruca yollarına gittiler. Bu durumda demek oluyor ki duvarda başka göz resmi olmamalı. Hayır, bugünlerde çocukların yolunu çevirip resmi yapanın kim olduğunu öğrenmeliyim. Ertesi sabah Van... Her zamanki yolunu izleyerek çayırı geçip evin arkasına dolandı ve Dyson'ı bahçe kapısının yanında kendisini bekler durumda buldu. Dyson çok heyecanlı olmalıydı. Deli gibi el kol hareketleri yaparak Van'ı yanına çağırdı. ''Ne var?'' diye sordu Van. ''Yine mi çakmak taşı yoksa?'' ''Hayır. Ama şuraya. Duvara bak. Şuraya. Görmüyor musunuz?'' ''O gözlerden bir tane daha.'' ''Evet. Gördüğünüz gibi.'' ''İlkinden az öteye.'' Aynı hizaya ama azıcık daha aşağı çizilmiş. İnsan ne halt etmeye böyle bir şey yapar ki? Çocuklar yapmış olamaz. Dün akşam bu resim burada yoktu ve çocuklar da başka bir saatte buradan geçmezler. Ne anlama geliyor şimdi bu? Sanırım bütün bunların gerisinde bizzat şeytanın kendisi yatıyor, dedi Dyson. İnsan bu şeytani badem gözleri çizenlerle, çakmak taşı okucundan işaretleri bırakanların aynı kişiler olduğu sonucuna varmaktan kendini alamıyor. Ve bu sonucu çıkarmak bizi nerelere götürür tanrı bilir. Kendi payıma ben hayal gücümü sıkı sıkıya dizginlemeliyim. Yoksa çıldıracağım. Van, dedi Dyson, duvarın yanından ayrılırlarken. Çakmak taşlarıyla yapılan şekiller ve duvara çizilen gözlerle ilgili bir husus. Çok önemli bir husus. Dikkatinizi çekti mi? Neymiş bu? diye sordu. Yüzüne bilinemezden duyulan korkunun gölgesi düşen Van. Şu... Ordu, kase, piramit ve yarım ay işaretlerinin geceliğin yapılmış olması gerektiğini biliyoruz. Büyük bir olasılıkla geceliğin görünmeleri istenmişti. Aynı akıl yürütmenin duvardaki göz resimleri içinde geçerli olduğunu sanıyorum. Nereye gelmek istediğinizi tam olarak çıkaramadım. Geceleri çok karanlık ve geldiğimden beri gördüğüm kadarıyla da çok bulutlu. Dahası bu burnumuzun dibine kadar sokulan ağaçlar bulutsuz bir gecede bile duvarı gölgeler içinde bırakır. E, Dikkatimi çeken şuydu. ''Ormanın koyu karanlığında o kuşlarını böylesine karışık bir şekilde dizen, sonra yüzlerine gözlerine bulaştırmadan, tek yanlış çizgi çizmeden duvarın yüzüne bu gözleri yapan kişilerin, her kimseler çok keskin gözleri olmalı. Yıllarca zindanda kalan insanların karanlıkta da görebildiklerini okumuştum.'' dedi Van. ''Evet.'' dedi Dyson. ''Monte Cristo'da papaz vardı.'' Ama o çok özel bir durumdu. 3. Kase'nin peşinde Evin yakınlarına, yolun dirsek yaptığı yere geldiklerinde, ''Şapkasına dokunarak sizi selamlayan o yaşlı adam kimdi?'' diye sordu Dyson. "Ha, o mu? Yaşlı Trevor. Zavallı adamcağız ne kadar da çökmüş. Kim bu Trevor? Anımsamıyor musunuz? Yanınıza geldiğim gün...'' Beş hafta önce açıklanamaz bir şekilde kaybolan Annie Trevor adında bir kızdan söz etmiştim size. İşte onun babası. Tamam, şimdi anımsadım. Doğrusunu söylemek gerekirse tamamen aklımdan çıkmış. Peki, kızdan hala bir haber yok mu? En ufak bir haber yok. Polis bu konuda çok hatalı. Bana anlattığınız ayrıntılara korkarım ki pek fazla dikkat etmemişim. Kız hangi yoldan gitmişti? Kızın tuttuğu yol... Evin üst tarafındaki Çoraktepe'nin üzerinden geçiyor. Yolun buraya en yakın noktası iki mil kadar olmalı. Dün gördüğümüz şu birkaç hanelik küçük köyün yakınından mı geçiyor? Çocukların geldiği Krosekoil oku kastediyorsunuz? Hayır, daha kuzeyden geçiyor. Hiç o taraflara gitmedim. Eve girdiklerinde Dyson odasına kapanıp kuşkulu derin düşüncelere daldı. Bir süredir aklına üşüşen, belirli bir şekle sokamadığı fantastik düşüncelerin gölgesi giderek koyulaşıyordu. Açık pencerenin yanında oturmuş, vadiye doğru bakıyor ve bir resimdeymiş gibi kıvrıla kıvrıla akan dereyi, gri köprüyü ve ötesinde yükselen tepeleri görüyordu. Hepsi de kıpırtısızdı. Ne rüzgar esiyor, ne yaprak kıpırdıyordu. Akşam güneşi eğral toğutlarını alev alev bir ışığa boğuyor, aşağılarda, Derenin üzerinden bembeyaz hafif bir sis yükseliyordu. Gün kararır, kale burcunu andıran tepeler bir heyula gibi belirir ve ormanı kasvetli koyu gölgeler basarken Dyson pencerenin önünde oturdu ve kafasında oluşan düşünce ona artık eskisi kadar olanaksız görünmemeye başladı. Gecenin geri kalan kısmını Van'ın dediklerini işitmeden bir düş içerisinde geçirdi ve şandalını aldığında arkadaşına iyi geceler demeden önce bir an duraladı. İyi bir uyku çekmek istiyorum, dedi. Yarın yapacak epeyce işim var. Bir şeyler mi yazacaksınız? Hayır, kaseyi arayacağım. Kaseyi mi? Yani, benim punç kasemi mi demek istiyorsunuz? O, kutusunda, emniyette. Punç kasenizi kastetmedim, inanın bana. Sofra takımınız hiçbir zaman tehdit altında olmadı. Hayır, varsayımlarımla sizi rahatsız etmeyeceğim. Hem zaten... Çok geçmeden varsayımın ötesinde bir şeyler olacak elimizde. İyi geceler Van. Ertesi gün Dyson kahvaltıdan sonra yola koyuldu. Bahçe duvarının yanından geçen yolu tuttu ve toğlalar üzerine belli belirsiz resmedilmiş o tuhaf badem gözlerin sayısının sekize çıkmış olduğunu fark etti. Altı günümüz daha var dedi kendi kendine ve kafasında oluşturduğu kuramı düşününce kesin inancına rağmen böylesine çılgınca ve inanılmaz bir hayal karşısında ürküye kapıldı. Koyu gölgeler içindeki ormana vurdu ve nihayet çıplak yamaca geldi. Van'ın belirttiği hususları dikkate alarak sürekli kuzeye doğru kaygan çimler üzerinde tırmanıp durdu. Tırmanmasını sürdürürken ona sanki insan yaşamının ve alışılageldik şeylerin dünyasının üzerinde bir yüksekliğe çıkıyormuş gibi geldi. Sağ tarafına meyve bahçesinin kıyısına doğru baktığında bir sütun gibi yükselen açık mavi bir duman gördü. Okula giden çocukların geldiği küçük köy vardı orada ve tek hayat belirtisi orada görünüyordu. Çünkü Van'ın eski gri evini orman gözlerden gizlemişti. Zirveye yaklaştıkça arazinin ıssızlığını ve yabansılığını daha iyi kavruyordu. Kurşuni gökyüzünden ve iyi tepelerden başka bir şey yoktu. Yüksek, engin bir ova sanki ta sonsuzluğa uzanıyordu. Sağ tarafta, çok çok uzaklarda, Dorukları mavi bir dağ, zayıf bir ışıkla parıldıyordu. En sonunda patikaya ulaştı. Güç bela fark edilen bir iz. Yolun yönünden ve Van'ın anlattıklarından, bunun kayıp kız Annie tuttuğu yol olması gerektiğini çıkardı. Yol kenarındaki, çimenlerin arasından fırlamış kasvetli, çirkin ve güney denizlerinin bir mabudu kadar ürkütücü görünüşlü, koca koca kireç taşı kayaları seyrederek, çıplak tepeye doğru tırmanışını sürdürdü ve birden aradığı şeyi bulmuş olmasına karşın hayretler içerisinde durdu. Zemin neredeyse birdenbire her yönden basamak basamak aşağı doğru meyletmişti ve Dyson bir Roma amfiteatri olabilecek şekilde bir çukura bakmaktaydı. Çukurun kenarını çirkin görünüşlü koca kireç taşı kayaları bir duvar gibi çevre sarıyordu. Dyson, çukurun kenarını dolaşarak taşların konumlarını dikkatle inceledikten sonra, Yeniden evin yolunu tuttu. Bu, diye düşündü kendi kendine. İlginçten de öte bir şey. Kasayı keşfettik. Ama piramit nerede? Ebe geri döndüğünde, Azizim Van, dedi. Size kasayı bulmuş olduğumu söyleyebilirim. Ama şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Önümüzde hiçbir olay olmadan geçecek tam altı gün var. Bu aradaysa yapılacak bir şey yok. 4. Piramitin Sırrı Bir sabah Van, ''Şimdi bahçenin etrafında dolaşmaktan geliyorum.'' dedi. Şu şeytani gözleri saydım ve tam on dört tane olduklarını gördüm. Tanrı aşkına Dyson, bütün bunların ne anlama geldiğini bana anlatsana. Böyle bir şeye kalkışmayacağım için özür dilerim. Şunu ya da bunu tahmin etmiş olabilirim. Ama ilke olarak hep tahminlerimi kendime saklarım. Ayrıca... ''Olayları önceden sezinlemenin de pek bir yararı yok. Hiçbir olay olmadan geçirecek altı günümüz olduğunu söylediğimi anımsıyor musunuz? Bugün altıncı gün. Aylak geçirebileceğimiz günlerin de sonuncusu. Bu gece birlikte bir gezintiye çıkmayı tasarlıyorum. Gezintiye çıkmak mı? Eyleme geçmekten bunu mu kastediyorsunuz? Bu gezinti size çok ilginç şeyler gösterebilir.'' Daha açık söylemek gerekirse bu gece tepeye tırmanmak için saat tam dokuzda benimle birlikte evden çıkmanızı istiyorum. Bütün geceyi dışarıda geçirebiliriz. Bu yüzden sıkı giyinseniz ve yanınıza biraz konya kalsanız iyi edersiniz. Garip olaylar ve garip tahminlerden kafası karışmış olan Van, bu bir şaka mı? diye sordu. Hayır, söylediklerimde en ufak şaka yok. Ama yanılmıyorsam bulmacanın çok ciddi bir açıklamasını bulabiliriz. Eminim Benimle geliyorsunuz. Pekala, hangi yöne gitmek istiyorsunuz? Bana sözünü ettiğiniz patikadan. Annie Trevor'ın gittiği varsayılan yoldan gideceğiz. Kızın adından söz edilmesi üzerine Van'ın benze attı. Bu izin peşinde olduğunuzu bilmiyordum, dedi. Sizin çakmak taşlarıyla yapılan şu düzenlemeler ve duvardaki gözlerle ilgili işin peşinde olduğunuzu sanıyordum. Daha fazla söylenmenin yararı yok ama sizinle geleceğim. O gece saat 9'a çeyrek kala iki adam yola çıkıp ormanın içindeki patikadan geçerek tepeye giden yolu tuttular. Karanlık ve sıkıntılı bir geceydi. Gökyüzü kara bulutlarla örtülü, vadi sisler içerisindeydi. Ve yürüdükleri yol gölgeler içinde son derece kasvetliydi. Pek konuşmuyor, tekinsiz sessizliği bozmaya korkuyorlardı. Sonunda dik yamaca geldiler ve ormanın eziciliği yerini çimenlik büyük loş alanlara bıraktı. Ve daha yükseklerdeki fantastik kireç taşı kayaları karanlıkta işlerini dehşetle doldurdu. Dağların arasından denize doğru it çeker gibi esen rüzgar yüreklerinin buz kesmesine neden oldu. Sanki saatlerdir yürümekteydiler. Tepelerin donuk silüetleri önlerinde uzanıyor, haşin görünüşlü kayalar karanlıkta olduklarından daha büyük ve korkunç görünüyordu. Dyson birden arkadaşına yaklaştı, soluğunu tutarak fısıldadı. ''Burada.'' dedi. ''Yere uzanıp bekleyeceğiz. Henüz bir şey olduğunu sanmıyorum.'' ''Burayı biliyorum.'' dedi Van bir süre sonra. ''Gündüzleri defalarca geldim. Yöre halkı buraya gelmeye korkar. Perilerin şatosu ya da öyle bir şey kabul ediliyor. Ama ne demiye geldik buraya?'' ''Biraz daha alçak sesle konuşun.'' dedi Dyson. ''Duyulacak olursa bizim için iyi olmaz.'' ''Duyulmak mı? Burada mı?'' Üç mil yakınımızda bir tek Allah'ın kulu yok. Muhtemelen yoktur. Hatta kesinlikle yoktur demeliyim. Ama daha yakınımızda biri olabilir. Van, Dyson'a ayak uydurarak fısıltıyla, ''Sizi hiç anlamıyorum.'' dedi. Ama niçin geldik buraya? Bakın, şu önümüzde gördüğümüz uyuk, kasedir. Sanırım fısıltıyla bile konuşmasak iyi ederiz. Yüzleriyle kase arasında kayalar bulunacak şekilde boylu boyunca çimenlerin üzerine uzandılar. Dyson ara sıra koyu renkli yumuşak şapkasını alnından yana iterek çabucak kaseye göz atıyor ve hemen başını geri çekiyordu. Uzun süre bakmaya cesaret edemiyordu. Ara sıra da kulağını yere dayayıp dinliyordu. Böylece saatler geçti. Karanlık iyice koyulaştı. Rüzgarın hafif bir iç çekişi andıran sesi duyulan tek sesti. Sessizliğin ve belirsiz bir dehşeti beklemenin ağırlığıyla Van'ın sabrı tükendi. Çünkü olup biteni anlamasının hiçbir yolu yoktu ve sonunda tüm bu gece nöbetini sıkıcı bir maskaralık olarak görmeye başladı. Dyson'a, ''Bu iş daha ne kadar sürecek?'' diye fısıltıyla sordu. Sarf ettiği dikkatin verdiği ıstırapla soluğunu tutan Dyson, ağzını Van'ın kulağına yaklaştırdı ve her hece arasında duraklayarak papazın korkunç laflar söylerkenki ses tonuyla, Dinler misiniz? dedi. Van elleriyle toprağa yapıştı ve neyi dinlemesi gerektiğini merak ederek boynunu uzattı. Başlangıçta bir şey duymadı. Sonra kaseden çok hafif, yumuşak bir ses geldi. Güç bela duyulan bir ses. Birinin dilini üst damağına değdirerek soluğunu bırakması gibi bir ses. Sabırsızlıkla dinlemeye devam etti. O sırada gürültü giderek arttı ve aşağılarındaki kuyu hararetle kaynıyormuş gibi tiz ve korkunç bir ıslık sesine dönüştü. Daha fazla böyle gergin bir durumda beklemeye dayanamayan Van, Dyson'ı taklit ederek şapkasıyla yüzünü yarı gizledi ve aşağıdaki çukura bakmaya başladı. Kase, gerçekte cehennem kazanı gibi kaynıyordu. Kase'nin kenarlarında ve dibinde, ayak sesi çıkarmadan ve durdurak bilmeden ileri geri koşuşturan belirsiz şekiller, öteye beriye çarpıyor, kıvranıyor, şurada burada öbek öbek toplanıyor, yılan tıslamasına andıran korkunç bir ıslık sesiyle birbirleriyle konuşuyorlardı. Van'ın duyduğu ses buydu. Şirin çimenler ve cansız toprak birdenbire kıvır kıvır kıvranan bir takım iğrenç yaratıklarla hayat bulmuştu. Dyson'ın parmaklarının dokunuşunu hissetmesine karşın Van kendini geri çekemiyordu. Merakla bu kaynaşıp duran, bir o tarafa bir bu tarafa atılan kütleyi seyrediyordu. İnsan yüzüne ve organlarına benzeyen bir şeyler gördüyse de, kaynaşan bu kalabalık içerisinde insan bulunamayacağı kesin inancıyla, Ruhunun derinliklerine kadar sarsıldığını hissetti. Dehşetten dona kalmış bir vaziyette seyretmeye devam etti ve en sonunda iğrenç şekiller çukurun ortasında ne olduğu pek anlaşılmayan bir şeyin başına toplandılar. Konuşmalarının ıslığa andıran sesi daha da zehirli bir hal aldı ve yetersiz ışıkta pek belli olmamakla birlikte yine de açıkça seçilen iğrenç uzuvların kıvranıp birbirlerine dolandığını gördü ve insan konuşması olmayan gürültüler arasından İnsana ait olması gereken hafif bir inleme sesi duyar gibi oldu. İçinden bir şeyler sanki aralıksız fesat kurdu, ölmeyen kurt'' diye fısıldıyordu ve hayalinde kabarıp şişen, yerlerde sürünen iğren şeyler arasında kıpırdanıp duran kokuşmuş bir sakatatın resmi canlandı. Koyu renkli uzuvlar, çukurun ortasında kıvranmayı sürdürdüler ve vanın alnından süzülen teller yüzünün altındaki elinin üzerine buz gibi damladı. Bir ara iğrenç kütle. Kasenin kenarlarına doğru çekilir gibi oldu ve Van, bir an için çukurun ortasında çırpınıp duran insan uzuvları gördü. Ama aşağıdan bir kıvılcım çaktı, bir alev parladı ve büyük bir ıstırap ve dehşet içindeki bir kadın sesi tiz, canhıraş çığlıklar atarken, ateşten bir piramit, kapatılmış bir fıskiyenin patlaması gibi yükselerek tüm dağları parlak bir ışıkla aydınlattı. O anda Van, aşağıdaki büyük kalabalığı gördü. Bu şeyler insan biçiminde ama sadece bir çocuk boyundaydılar. Bedenleri iğrenç bir şekilde çarpık çırpuktu. Badem gözlü yüzleri kötülükle ve anlatılmaz bir kösnüllükle parlıyordu. Ölü gibi sapsarı, çıplak bir et kütlesi. Sonra ateş, gürler, alevler ortalığı aydınlatmaya devam ederken, sanki bir büyüyle etraf boşalıverdi. Dyson, Van'ın kulağına, ''Piramidi gördünüz mü?'' dedi. Ateş piramidini. 5. Küçük insanlar Bu şeyi tanıdınız mı? Elbette. Bu, Enid Trevor'ın pazar günleri taktığı broş. Desene hatırımda. Ama nerede buldunuz onu? Herhalde kızı bulduğunuzu söylemeyeceksiniz. Sevgili Van, doğrusu broşu nerede bulduğumu tahmin edememiş olmanıza şaştım. Dün geceyi şimdiden unutmuş olamazsınız. ''Dyson'' dedi öteki, ciddiyetle. ''Siz dışarıdayken, sabahtan beri dün geceyi kafamda evirip çeviriyorum. Gördüğüm ya da gördüğümü sandığım şeyleri düşündüm ve bunların anımsanmayı kaldırmayacağı sonucuna vardım sadece. Tanrı korkusuyla ölçülü ve dürüst bir hayat sürdüm bugüne kadar. Bundan sonra bütün yapabileceğim, duyularımın üst olması sonucu korkunç bir yanılsama yaşadığıma, hayal gördüğüme inanmak olacaktır. Bildiğiniz gibi eve suskunluk içinde döndük. Gördüğümü hayal ettiğim şeyler hakkında tek kelime konuşmadık. Bu konudaki suskunluğumuzu sürdürme konusunda anlaşsak iyi olmaz mı? Sabahleyin gün ışığının dinginliğinde yürürken tüm dünyanın yaradana şükretmekte olduğunu düşündüm. Yanından geçerken duvara başka işaret yapılmamış olduğunu fark ettim ve olanları da sildim. Esrar bitti. Yeniden sakin bir hayat sürdürebiliriz. Sanırım son birkaç hafta boyunca bir zehir etkisini göstermekteydi. Neredeyse delirecektim. Ama şimdi sağlığıma kavuştum. Bay Van büyük bir iştenlikle konuşmuştu. Şimdi masasında öne doğru eğilmiş, yalvaran gözlerle Dyson'a bakıyordu. Azizim Van, dedi öteki. Bir an suskun kaldıktan sonra. Bunun ne yararı olacak? Böyle konuşmak için artık çok geç. Çok derinlere indik. Üstelik, siz de benim kadar biliyorsunuz ki, bu işte yanılsama yok. Oysa, Olmasını yürekten isterdim. Hayır, kendime karşı haksızlık etmemek için tüm hikayeyi bildiğim kadarıyla size anlatmalıyım. Pekala, dedi Van, içini çekerek. Anlatmanız gerekiyorsa anlatın. O zaman, dedi Dyson, izniniz olursa sondan başlayalım. Biraz önce tanıdığınız bu broşu kase dediğimiz yerde buldum. Ateş yakıldığını gösteren bir kül yığını ve içinde hala korlar vardı. Bu broş yerde ateşlerden uzaktaydı. Takan kişinin giysisinden kazara düşmüş olmalıydı. Hayır, sözümü kesmeyin. Sonunu söylediğimize göre şimdi başa dönebiliriz. Londra'daki odamda beni görmeye geldiğiniz güne dönelim. Anımsayabildiğim kadarıyla içeri girdikten hemen sonra, yörenizde meydana gelen talihsiz ve gizemli bir olaydan, akrabalarını ziyarete giderken kaybolan Annie Treber bir kızdan pek de kasıtlı olmadan söz ettiniz. İtiraf etmeliyim ki, Anlattıklarınız beni pek fazla ilgilendirmemişti. Bir erkeğin, özellikle de bir kadının çevresinden ve arkadaşlarından uzaklaşmasını gerektiren bir yığın neden vardır. Sanıyorum ki polise başvuracak olsak, her hafta birinin gizemli bir şekilde kaybolduğunu öğreniriz ve polisler omuz silkerek, istatistik yasalarına göre başka türlü olmayacağını söylerler. Bu yüzden öykünüzü pek önemsemedim. Ayrıca bu aldırışsızlığımın bir başka nedeni daha vardı. Öykünüz açıklanamaz türdendi. Siz bunun sadece serserilik eden rezil bir gemicinin işi olabileceğini ileri sürüyordunuz. Ama bu açıklamayı hemen bir yana attım. Birçok nedenin yanı sıra, asıl neden amatör canilerin her zaman yakayı ele vermiş olmalarıdır. Hele bir de suçu kırsal bölgelerde işlemişlerse. Sözüne ettiğiniz Garcia bakasını anımsayacaksınız. Cinayetin ertesi gün istasyona gidiyor, giysileri kan içerisinde ve ganimeti olan felemeng saati güzelce paketlenmiş olarak yanında. Böylece, sizin bu tek savınızı bir kenara bıraktıktan sonra, geriye tamamen açıklanamaz ve ilginçlikten son derece uzak bir öykü kalıyordu. Evet, bu yüzden de bu son derece geçerli bir sonuçtur. Çözümsüz olduğunu bildiğiniz sorunlara hiç kafa yorar mısınız? Akileus'la Kaplumbağa konusunda şu eski problemi çözmeye hiç çalıştınız mı? Koşkusuz çalışmadınız. Çünkü bunun umutsuz bir araştırma olacağını biliyordunuz. Bu yüzden bana kaybolan taşrılı bir kızdan söz ettiğinizde bu olayı çözümlenemez olaylar sınıfına soktum ve üzerinde daha fazla durmadım. Daha sonra hatalı olduğum ortaya çıktı. Ama anımsarsınız, bu olaydan hemen kişisel olması nedeniyle sizi daha fazla ilgilendiren bir başka olaya geçmiştiniz. Çakmak taşlarıyla yapılan işaretler konusundaki bu benzersiz öykünün ayrıntılarına girmemin gereği yok. Başlangıçta önemsemedim. Eğer bir tür şaka değilse Muhtemelen bir çocuk oyunu olduğunu düşündüm ama gösterdiğiniz okucu ok çok ilgimi çekti. Bunda sıradanlığın çok ötesinde gerçekten ilginç bir şeyler olduğunu gördüm ve buraya gelir gelmez sizin bana tanımladığınız işaretleri durmadan kendi kendime tekrarlayarak bir çözüm bulmak için çalışmaya koyuldum. Önce adına ordu demekte anlaştığımız işaret geldi. Hepsi aynı yönü gösteren sıra halinde dizilmiş çakmak taşları. Sonra hepsi kaseye benzer bir şekle doğru uzanan, tekerlek parmağı gibi sıralanmış çakmak taşları. Sonra üçgen ya da piramit. Son olarak da yarım ay. İtiraf edelim ki, bu esrarın perdesini aralamak için tahmin yürütmekten bitkin düştüm. Yanıtlanması gereken iki, hatta üç soru vardı. Çünkü kendime sadece bu şekillerin ne anlama geldiğini sormuyordum. Bu şekilleri kimin yaptığı sorusuyla, Böyle değerli şeylerin kimin olduğu ve değerini bilmesine karşın nasıl onları yol kenarına atabildiği sorusuna da yanıt arıyordum. Bu düşünce tarzı beni, söz konusu kişi veya kişilerin, çakmak taşı o kuşlarının değerini bilmedikleri sonucuna götürdü. Ama daha ileriye gidemedim. Çünkü iyi eğitim görmüş biri de pekala bu konuda bilgisiz olabilirdi. Sonra duvardaki gözler sorunu ortaya çıktı. Ve iki olayında aynı kişilerin eseri olduğu sonucuna varmaktan kendimizi alamadık. Duvar üzerindeki gözlerin konumu, civarda cüce bulunup bulunmadığını sormama neden oldu. Ama olmadığını öğrendim. Ve okula gidip gelirken, günde iki defa oradan geçen öğrencilerin bu işle bir ilgilerinin olmadığını biliyordum. Yine de, resimleri çizenin boyunun 1 metre ile 1 metre 20 santim arasında olduğundan emindim. Çünkü o da işaret ettiğim gibi... Düşey bir duvar üzerine bir resim çizmek isteyen herkes, içgüdüsel olarak gözlerinin hizasında bir yer seçer. Sonra yine gözlerin acayip biçimi vardı ortada. İngiliz köylülerinin normal olarak bilemeyecekleri Moğol gözü. Ayrıca resimleri çizen kişi ya da kişilerin karanlıkta görüyor olmaları da kafamızı karıştırdı. Sizin de belirttiğiniz gibi, uzun yıllar çok karanlık bir hücreye, ya da zindana kapatılmış kişiler karanlıkta görme gücünü kazanabilirdi. Ama Edmund Dante zamanından bu yana Avrupa'da nerede böyle bir zindan vardı? Üstü kapalı korkunç Çin zindanında uzunca bir süre hapsedilmiş bir gemici peşinde olduğum kişi olabilirdi. Ve pek olanaklı gözükmese de bir gemicinin ya da şöyle diyelim gemide çalıştırılan birinin cüce olması büsbütün olanaksız değildi. Ama benim hayal ürünü gemicimin Değerli tarih öncesi o kuşlarına sahip olmasını nasıl açıklamalı? Diyelim ki bu o kuşlarına sahip olsun. Peki bu gizemli şekillerin ve badem gözlerinin anlamı ve amacı ne olabilirdi? Sizin tasarlanmış hırsızlık varsayımınız bana baştan olanaksız göründü ve itiraf ederim ki işe yarar bir varsayım oluşturamıyordum. Çözüme götüren yolu bulmam tamamen tesadüfen oldu. Zaballı yaşlı Trevor'ın yanından geçiyorduk. Adamcağızın adını söyleyip Kaybolan kızından söz etmeniz bana unuttuğum ya da aldırış etmediğim öyküyü anımsattı. O zaman kendi kendime al sana bir problem daha dedim. Tek başına pek ilginç olmadığı doğru ama ya bana eziyet eden bu bulmacalarla bağlantılıysa, odama kapandım ve bütün yargıları kafamdan uzaklaştırmaya çalıştım. Kuram'ın hatırına, Anne ortadan kaybolmasının çakmak taşı işaretlerle ve duvardaki gözlerle ilgili olabileceği varsayımıyla, her şeyi Cenova düşündüm. Tekrar düşündüm. Bu varsayımla da pek ilerleme sağlayamadım. Tam umutsuzluk içinde vazgeçecektim ki kâsenin muhtemel anlamlarından biri dikkatimi çekti. Sizin de bildiğiniz gibi Surrey'de bir şeytanın punç kasesi vardır. Bu sembolün kırsalda bir özelliğe işaret edeceğini düşündüm. İki aşırılığı bir araya getirerek kaseyi kayıp kızın gittiği yolun yakınlarında aramaya karar verdim ve onu nasıl bulduğumu biliyorsunuz. İşaretleri daha önceden bildiklerimle şöyle yorumladım. İki hafta sonra yarım ay bunu gösteriyor. Piramiti görmek ya da piramiti yapmak için kasede bir toplantı yapılacak. Her gün birer birer çizilen gözler günleri işaretlemek içindi ve 14 tane olacaklarını daha fazla olmayacaklarını biliyordum. Buraya kadar her şey çok açık görünüyordu. Bu ıssız dağlardaki en ıssız ve en korkunç yerde yapılacak olan toplantının niteliğini ya da kimlerin toplanacağınıysa hiç dert etmiyordum. İrlanda'da, Çin'de ya da Amerika'nın batısında bu sorunun yanıtı kolayca verilebilirdi. Yönetim karşıtlarının, gizli bir cemiyetin ya da düzenin fahri koruyucularının toplandığı söylenebilirdi. Durum oralarda çok basitti. Ama sakin insanların yaşadığı, İngiltere'nin bu uzak köşesinde o an için hiçbir tahmin yapılamazdı. Ama toplantıyı görüp seyretme fırsatını bulacağımı biliyordum. Bu yüzden umutsuz araştırmalarla kafamı karıştırmak istemedim ve mantık yürütmek yerine çılgın bir düşünce düştü aklıma. En Trevor'ın kaybolmasıyla ilgili olarak kızın periler tarafından alındığı yolunda söylenen sözleri anımsadım. Açıklamalıyım ki, Van, ben de sizin kadar akıl sağlığı yerinde biriyim ve beynimde öyle sanıyorum ki çılgın olan pek yer yok. Bu yüzden bu saçma düşünceleri aklımdan kovmaya çalıştım. Ve ip ucunu perilerin eski adında buldum. Küçük insanlar ve bunların belki de ülkenin mağaralarda yaşayan tarih öncesi Turanlı sakinlerinin geleneğini temsil ettiklerine ihtimal verdim. Sonra büyük bir şaşkınlıkla boyu 120 santimden kısa, karanlıkta yaşamaya alışkın, taş aletler kullanan ve Moğol yüzatlarını bilen bir yaratığın peşinde olduğumu algıladım. Dün gece olanları kendi gözlerinizle görmemiş olsaydınız, Van, Böyle hayal ürünü şeyleri size anlatmaya utanırdım ve sizin tanıklığınız olmasaydı duyularımdan kuşkuya kapılırdım. Ama her ikimiz de birbirimizin yüzüne bakarken hayal görmüş olamayız. Çimenlerin üzerinde siz yanı başımda yatarken tüm bedeninizin tir tir titrediğini hissettim ve alevlerin ışığında gözlerinizi gördüm. Bu yüzden dün gece ormanın içinden geçerken, Tepeyi tırmanırken ve kayaların dibinde yatıp gizlenirken düşündüklerimi hiç utanç duymadan size anlatıyorum. Çok açık olması gerekirken beni sonuna kadar şaşırtmış olan bir şey daha var. Piramit işaretini nasıl okumuş olduğumu size anlattım. Toplantı bir piramiti görmek için yapılacaktı ve sembolün hakiki anlamını son ana kadar çıkaramamıştım. Yanlış olmakla birlikte por yani ateş sözcüğünden yapılan eski türetim doğru izin peşine düşmemi sağlamalıydı. Ama hiç aklıma gelmemişti. Sanırım söylemem gereken çok az şey kaldı. Biliyorsunuz ki, olup bitecekleri önceden tahmin etmiş olsaydık bile, orada son derece çaresiz durumdaydık. He, sonra bir de bu işaretlerin sergilendiği yer meselesi var. Oldukça ilginç bir soru. Bu ev, çıkarabildiğim kadarıyla, dağların arasında oldukça merkezi bir yer tutuyor. Ve bahçe duvarınızın dibindeki o tuhaf kireç taşı eski sütunun, Keltlerin İngiltere'ye ayak basmalarından önce bir toplantı yeri olup olmadığını kim söyleyebilir ki? Ama sözlerime ilave etmem gereken bir şey daha var. Zavallı kızcağızı kurtaracak durumda olmayışımızdan pişmanlık duymuyorum. Kasenin içinde toplanıp kaynaşan o yaratıkların neye benzediğini gördünüz. Bağlanmış olarak aralarında yatan şeyin artık bu dünyaya uygun olmadığından emin olabilirsiniz. ''Ya'' yeah, dedi Van. ''Kız'' Ateş piramitine geçti, dedi Dyson. Onlar da yeniden yer altına, tepelerin altındaki yerlerine çekildiler. Son.